Bugün rızası için bir araya gelmemiz hasebiyle yarın cennette de bir araya gelmemizi nasip etsin. Allah Azze ve Celle günahlarımızı affetsin, rahmetiyle yargılasın. Dün bir kardeşimiz vefat etti, kendisine dua edin inşallah. Hataylı Adana'dan Tatlıcı Fatih dediğimiz bir kardeşimiz. Rabbana kavuştu. Allah rahmetiyle yargılasın. Hı hı. Sohbetten sonra unutmayın. Kıyabında da bir cenaze namazı kılalım. Evet. Bugün sohbetimiz Bakara suresinin 74. ayeti üzerine olacak inşallah. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir anlayış versin. Hı hı. Sen orada üşümüyorsun? Şu an yok. Şu evet. yok. Biliyorsunuz Bakara suresi hemen Kur'an'ın ikinci suresi olması hasebiyle hemen hemen hepinizin bildiği ayetlerden bir tanesi. Ayeti okuduğumda hepiniz anımsayacaksınız. Allah Azze ve Celle bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaşmıştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Fakat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 Rabb'im hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Burada dikkat ederseniz kardeşlerim, e, ayeti kerime tamamen taşların cinslerinden bahsediyor. Öyle kayalar var ki, çok sert, öyle kayalar var ki, içinden neler fışkırıyor? Sular fışkırıyor. Öyle kayalar var ki, içinde Nehirler fışkırıyor. Manavgat şelalesinin çıktığı yeriş gördünüz mü? Kardeşler, köyün adını hatırlayamadım şu an. Unut Cevizdinin bir köyü, bu Emine Şenlikoğlu'nun kocasının olduğu köy. Hani resimlerde dağı şöyle yaparlar ya çizgi olarak. Dağın bu son tarafından çıkıyor, hemen öbür dağın oraya batıyor. İnanın koca bir asvat gibi suyu görseniz aklını şaşar. Yani öyle bir kuvvetli bir su nereden geliyor? Nasıl gidiyor? Daha sonra dağın altından geçerek ta ileride koskoca bir nehir oluyor. Daha sonra şelale oluyor. Çıkıyor. Yani ayet-i kerimede geldiği gibi öyle taşlar vardır ki içinden ne çıkarmış? Nehirler çıkartıyor. Şimdi Rabbimiz Fanehu ve Teala Bunları bize neden anlatıyor? <gülüyor> Muhakkak ki bunun bizde neyi var? Bir hayır var. Bir de neyi var? Karşılığı var. Kardeşlerim, ağlamak insanda mahzun olmak Allah korkusundan veyahut herhangi bir dertten tasadan, acıdan, ümitsizlikten hatta bazen insan sevincinden ne yapar? Gözyaşı döker. Yani ağlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de de ağlamadan ve gözyaşından bahsediyor. Kafirlerin burada neyinden bahsediliyor? Katı kalpli oluşlarından bahsediyor. Ve Allah korkusundan ağlayanınsa yumuşak kalpli olduğunu, merhametli ve müminleri cennetle müjdelerken kafirleri nasıl Allah azze ve celle vasfediyor? Katı kalpli. Kalplerinin de kasvetli olduğunu ve onların ancak cehennemde eriyeceğini söylüyor. Yakıtı insandan ve taştan olan cehennem ateşinden ne yapın? Sakın. Allah bizlere merhamet etsin. Allah kalpleri yumuşak olan samimi kullardan eylesin. Hani diğer derslerde de dediğimiz gibi hüda beyan olduktan sonra o müminlerin yolunda gitmezseniz siz nereye koyarız? Yani Kur'an ve sünnetin temizleyemediğini ne temizliyormuş? İşte kalplerinde yumuşamıyorsa, kas katıysa o da ancak cehennemde ne yapacak? Orada temizlenecek, yumuşayacak. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Kur'an'ın Müslümanlara okunduğu zaman onlara nedir? Ayrı bir tesiri vardır. Manasını bir Müslüman anlamasa bile okunan bir Kur'an'da bazen birçok insanın gözlerini nedir? Yaşardığını, vücutlarının titrediğini, yani şekillerinin değiştiğini görürsünüz. Aleykümselam ve Aleykümselam. Mehmet hoş geldin. Yani bu nedir? Kur'an dinleyenin saygısını, huşusunu ve Allah korkusundan nedir? Kendisine sardığını görürsünüz. Ama e, kafirlerin, münafıkların hali nedir? Böyle değildir. Onlar her yerde hahehi, huhuhu, hakirdeme, kikirdeme, onların işi, gücü nedir? Bunlardır. Ama müminler öyle nedir? Değildir kardeşlerim. Ve her zaman sabah namazına gidenler orada e, imamların okuduğu aşırları ne yapmışlardır, dinlemişlerdir. Orada e, sabah haşır suresinin Son ayetini, son üç ayetini okurlar. Bazen de imamlar bir üstten alırlar. Hangi ayetten alırlar? Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik Allah korkusunda ne olurdu? Parça parça olurdu. Yani düşünün Kur'an bir dağa inse parça parça oluyor. Kime indi bu Kur'an? İnsanlar Niye öyle değil? Neden o kadar etkilenmiyor? Demek ki gönderilen bu mesaj hakkıyla ne yapılmıyor? Okulmuyor. Düşünün şimdi elinize acıklı bir mektup gelse veya elinize acıklı bir drama anlatan kitap olsa okurken hüzünlenmiyor musunuz? Veyahut bir fıkra kitabı okuduğunuzda yer yer kendi kendinize günmüyor musunuz? Peki Kur'an okunsa muhakkak duygular debileşmeyecek mi artı ya da eksi yönde? Olmuyorsa demek ki Kur'an'la ile haşır neşir olan bir müslüman topluluğu nedir? Yok. Anlatılan bu. Evet. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Demek ki Allah korkusunun oluşma sebeplerinden birisi sizin Kur'an'dan haşır neşir olmanız. Yani bu gıda ile gıdalanmadıkça bu ruhaniyette bizde ne yapmayacak? Oluşmayacak. İşte bakın Bakara suresinin 74. Ayetinde burada Beni İsrail'in kalplerinin katılığından bahsediliyor. Kasvetinden bahsediliyor. Ve müminlerin aynı duruma düşmemesi ne yapılıyor? İşaret ediliyor. Allah bizleri affetsin. İsrailoğulları o kadar kendilerine nimet verilmişken kalpleri ne oldu? Has kat Hatta taştan daha katı. Ama birçok taş var su fışkırır diyor. Birçok taş var Allah korkusundan parçalanıyor. Ne yapıyor? Dağdan yuvarlanıyor. Ama bunlardan bir damla ne yapmıyor? Çıkmıyor. Hatta gözyaşı bile ne yapmıyor kafirlerden? Çıkmıyor. Bu yüzden müminler Yahudileşmekten veya taş yürekli olmaktan kurtulmak için Yumuşak kalpli olmalı ve bunun belirtisi olarak da Allah için ne yapmalı? İhtiyar? Hey Gözyaşı dökmelidir. Ama dökebilmesi için yani illa soğan doğraması gerekmiyor. Veyahut oturup bir Yeşilcan Türk filmi seyretmesi gerekmiyor. Kur'an'ı ne yapması? Okuması gerekiyor. Geçmişinde ders alması gerekiyor. Evet kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan bizleri ayırmasın. Bakın ayette geçen kasvet katılık, sertlik, kuruluk demektir. Kalplerin Allah'a yönelmekten Allah'ın ayetlerine boyun eğip itaat etmekten uzak kalması bundan bir eser taşımaması manasına geliyor. Katı kalp çok sert olan madene benzer ki öyle bir maden ki bunu ne nasihat, ne ibret verici bir şey, hiçbir şey ne yapmaz? Etkilemez. Benim mesleğim demir döküm, eski mesleğim. Ancak ne yapar? Atarsın potanın içine, verirsin elektriği, ya da kokil ocağı atarsın, basarsın körüğü, orada ne yapar? Orada erir. Yani cehennemlerir. Allah bizleri bu duruma düşürmesin. Hiçbir kul için kalp katılığı veya Allah'tan uzak olmak kadar büyük bir ceza değil. Daha önceki işlediğimiz sohbetleri hatırlayacak olursanız bir ayeti kerimede üç mesaj var. Neydi? Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. İki, Allah'ın unuttuğu insanlar gibi olmayın. Allah'ın insana kendini unutturduğu insanlar gibi ne yapmayın? Olmayın. Bu da o ayarda derslerden bir tanesi. Demek ki su fışkıran veya su yüzünden yarılan ya da dağın tepesinden yuvarlanan her taş Allah'ın haşyetinden, Allah'ın korkusundan dolayı bu durumlarda oluşuyor. Evet kardeşlerim, Allah kendisine rahmet etsin. İbn Abbas bu ayette diyor ki, Taşlar diyor, sizin kendinize çağrıldığınız hakikat karşısında bazen sizin kalplerinizden daha yumuşaktır. Diyor. İbn Abbas'ın sözünü tekrarlayın. Anladınız mı? Yakaladınız mı? Bir daha okuyayım bakın. Taşlar diyor, sizin kendisine çağrıldığınız hakikat vahiy karşısında bazen sizin kalplerinizden daha yumuşaktır. Diyor. Yani siz kas katısınızdır ama kayalar sizin gibi değildir diyor. Allah bizleri bağışlasın Yine bunun gibi biliyorsunuz Kur'an'da bir ayet daha var. Ne diyor? O müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi. Sakın diyor o ki Yahudiler, Hristiyanlar gibi Allah'ın vahyini indirmiş olduğu kitabını arkaya atıp da kalpleri kas katı olanlar gibi ne yapmayın. Biliyorsunuz değil mi ayetler? Hadid 16-17. Ayetler. O müminlerin kalplerinin Allah korkusundan titreme vakti gelmedi. Niye katılaşmış? Ha kardeşler, Allah'ın indirmiş olduğu vahyi ne yapmışlar? Arkalar ne yapmışlar? E şimdi, bizim hayatımızı vahiy tanzim etmiyorsa. Ne tanzim ediyordur? Enemiz, nefsimiz, anlayışımız, bağnazlığımız veyahut taasubumuz veyahut hangi gruba gidiyorsa kimi takıyorsa, onun sözleri ise artık vahye karşı nesin? Kör, sağırsın. İşte Yahudi ve Hristiyanların kalplerinin katılaşması peygamberlerine ne yaptılar? yalanladılar. Peygamberlerinin yanına ne yaptılar? Eşler koştular. Annesini veya kendisini Allah'ın oğulları eşleri dediler haşa. Ve gelen vahide ne yaptılar? Ters düzelttiler. Ve işittik, itaat ettik yerine ne dediler? Dahaşa hey ne dediler? He? İşittik, isyan ettik dediler. Ve kalpleri ne oldu? Katılaştı. Allah bizi bu duruma düşürmesin. Rabbimiz soruyor. O müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi. Bu ayet bile bizleri titretmesi için ne yapıyor? Yetmesi gerekir kardeşlerim. Veut Necim Suresi'nin 59'dan 62'ye kadar okuyacak olursanız siz bu söze, söze hayret mi ediyorsunuz? Gülüyorsunuz da anlamıyorsunuz. Ve siz gaflet içinde uyananıyorsunuz. Haydi Allah'a secde edip ona ibadet edin diyor Allah'a Azze Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık muhakkak Allah korkusundan başlayıp dağılıp parçalandığını görürdün diyor. Haşır 21'de. Evet kardeşlerim eğer bu noktaya kadar anlaşılmışsa Allah Resulü ve vesselamın gözyaşıyla ağlamakla alakalı bazı sözlerine bakacak olursak eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağrattınız diyor. Bukhari'nin naklettiği bir rivayette. Yine aleyhissalatü vesselam iki göze ne yapmaz? Ateş dokanmaz. Birisi Allah korkusundan dolayı ağlayan ve o göz Allah yolunda nöbet bekliyorsa o göze ne yapmıyor? Ateş dokanmıyor. Evet. Allah bu amelleri işlemeyi nasip etsin. Evet. Her şeye gözyaşı e, akar da Allah için zor değil? En ufak bir şey olsa veya insan sinirlendiğinde bile ne yapar bazen? Evet. Ağlar. Ama bir damla Allah için bir damla akıtabiliyorsa o seni ne yapacak inşallah? Kurtaracak. Evet kardeşlerim, hepinizin bildiği bir rivayet var. Yedi sınıf insan var değil mi? Arşın gölgesinin altında gölgelenecek insan. de bunlar? Bir, adil devlet başkanı. İki, Allah'a ibadet edip gelişen genç, kalbi mescidlere bağlı insan, Allah için seven, Allah yolunda birleşen, Allah yolunda ayrılan, infak eden değil. Güzel bir kadın, onu zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım deyip uzak duran, sadaka verdiğinde sağ elinin verdiğini, sol eli duymayan ve tenhalarda Allah korkusundan gözyaşı dökün. Allah bu yedi ameli de işlemeyi hepimize ve neslimize nasip etsin kardeşlerim. Evet. Atalarımız kabın içinde ne varsa dışına da bu sızar demişler. Eğer bir insan erkeği veya kadını her alından yiyorsa Helal harama dikkat ediyorsa, gözünü kadın olsun, erkek olsun, haramdan sakınıyorsa, e, İslam'ın emir ve nehilerine dikkat ediyorsa, herhalde o gözler ne akar? He? Allah için, Allah korkusundan göz yaşa akar, değil mi? Ama hadis-i şerifte aleyküm selam Mesela dua babında baktığımızda yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini aşmış, yarap yaraptır. Allah bunun dinini kabul etsin diyor. İnsan ne kadar hayırlan, haşır neşirse ameller de o nispetle ne yapıyor? Kolaylaşıyor ve Allah için gözyaşı işte o zaman çıkmaya başlıyor. Herkes kendine şöyle bir yoklasın, yaşına baksın ve şu güne kadar, şu bir çay bardağı kadar, şu su kadar, yani şu içindeki kadar acaba sırf Allah için gözyaşı döktünüz mü? Kendi muhasebenizi mi yapın? Ama bunun dışında ananız ölmüştür, babanız ölmüştür, sevdiğinizi kaçırmışsınızdır, hastalanmışsınızdır, sinirlenmişsinizdir veyahut belki de filmlerde akıttığınız gözyaşı şundan daha fazla. Doğru mu yanlış mı? Yalan değil. Hı? niye tasdik bir? Sesin de, sesinde Kavan, tulumba gibi değil evet Allah bizlere hayır versin bakın İbni Mesud Kur'an okuyamazdı kardeştir okurken gözleri kan çanağı olur gözleri yaştan artık o sayfayı o varakayı ne yapamazdı göremezdi. Allah onlardan razı olsun. Yine Ukbe bin Amr Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor kurtuluşu soruyor. Günahlarımdan nasıl kurtulurum diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne diyor? Günahlarından ağlamasını tavsiye etmiştir. Ancak böyle kurtulursun demiştir. Evet. İçinden gelerek ağlamayanlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağlar gibi bir tavır takınmalarını emretmiştir. İbn-i Mace'de, kitab Zühd'te Müslüm'ün Kitab-ı gelen rivayette olduğu gibi. Yani ağlayamıyorsan ağlar gibi bir tavır takın diyor. Yani o moda kendini ne yap? Sok diyor. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da çok ağlayan birisiydi. Kendisi de bu noktada bize nedir? Örneklerden bir tanesidir. Ve bütün peygamberlerin de yolu buydu. Bakın Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Baştan sonra Zekeriya Aleyhisselam'ın Meyrem'in, İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ın, İdris Aleyhisselam'ın bir bir isimleri zikredilerek Kur'an'da ne yapılır? Hatırlatılır. Ve hepsi de Allah'tan korkmuş ve gözyaşı ne yapmıştır? Dökmüşlerdir kardeşlerim. Ve onların hepsi çok şefkatli, merhametli ve Rahman'ın ayetleri okununca çenelerini büker, secdeye kapanır ve hıçkıra hıçkıra ne yaparlardı? Ağlarlardı. Salatü selam onların üzerine olsun. Evet kardeşlerim, toplumun, insanlığın dertlerini tanıyıp çözüm için mukaddes yüke hamallık yapanların peygamberlerin hali bu. Başka olması da mümkün. Değil. Peki onun ümmeti olan bizlerin hali ne? Gülmekten kalplerimiz ne yapmış? Katılaşmış vaziyette. İmam Münzir'in tergipte naklettiği bir rivayette gece uyuz bir eşek gibi uyuyana çarşı pazar bağırana çok yiyene çok konuşana çok gülene Allah boğuz ediyordur. Hadisi tekrarlayın Gece uyuz bir eşek gibi yatana, <gülüyor> karşı pazar bağırana, çok yiyene, çok konuşana, çok gülene Allah boğuz ediyordur. Allah bizleri affetsin. Amin. Bu sıfatlar varsa Rabbim bizden alsın kardeşlerim. Sahabelere baktığımızda onların içinde en yufka yüreklerden birisi kimdi? Hı? Evet. Kardeşimizin de Ebu Bekir diye bir çocuğu var. Allah ona hayır versin. Halimlerden eylesin. Ebu Bekir o kadar yufka yürekliydi ki Mekke döneminde o çile döneminde Mekke'nin ortasına bir ev yapmıştı. Okudunuz mu hayatını? Dört tane de kapı yapmıştı. Her taraftan insanlar gelsin diye. Ve o zamanlar biliyorsunuz Mekke döneminde bir e, kefillik sistemi vardı. Hala da var. Araplarda bu adet olarak geliyor. Orada Ebu Bekir'e Mekke'den Dagistani diye yanlış hatırlamıyorsam Ebu Dagistani diye birisi kefil oluyor. Yani müşrikler ona dokunamıyor O kefil olduğu zaman. En son müşrikler Ebu Bekir'in Allah ondan razı olsun kefiline gidiyorlar. Diyorlar ki sen bundan kefilliği kaldır. Biz bunu Mekke'den ne yapalım? Çıkaralım. Niye? Çünkü diyor o bir ev yaptı Mekke'nin dibine. Evinde her tarafına kapı yaptı. Her gün orada sesli sesli ki sesi çok gördü. Kur'an okuyor ve onun öyle bir sesi var ki ağlamaklı ağlayarak hıçkırarak okuyor. Kadınlarımız, çocuklarımız etkileniyor. O yüzden de biz onu ne yapmıyoruz orada, istemiyoruz diyorlar. E bu Dagistan'ı yanlış hatırlamıyorsam, bilen varsa düzeltsin. Ebu e bu Bekire geldiğinde sen bu işten vazgeç, yoksa ben senin hani e, kefilliğimden yani sıkıntıya giriyorum. Benim senin kefilliğine ihtiyacım yok, Allah bana yeter demiştir Ebu Bekir. Allah kendisinden razı olsun tamam. ve gerçekten kendisi namaza durunca hıçkıra hıçkıra ne yapardı? Ağlardı. Hatta hatırlarsanız aleyhissalatü vesselamın vefat anlarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyleyin Ayşe'nin babasına yani Ebu Bekir'e namaz kıldırsın dediğinde oradakiler ne diyor? Ebu Bekir yufka yüreklidir. O ağlar şimdi namaz kıldıramaz. Sen Hafsa'nın babasını görevlendir. Allah Resulü yine defalarca ne yapıyor? Ebu Bekir'i istiyor. Yani buradan da hani hadisin devam var ama konumuzdan alakalı <gülüyor> olan sahabelerin, özellikle Ebu Bekir'in ne kadar yufka yürekli ve çıkararak ağlayan, hatta ayetleri okurken ağlayan birisi olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Ama bizim günümüzdeki gibi Abdullah Samet'in öyle asılarak okuduğunda bizimkiler ne ee, ee, diye böyle ağlayıp dışarıya çıkınca hiç ağlamaktan e, yani oradakiyle dışarıdaki farklı olan gibi değil değil. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan hayırmasın. Evet. Ömer'e baktığımızda Allah kendisine rahmet etsin. Ömer'i herkes sert bilir değil mi? Halbuki Ömer sert yapısına rağmen çok yufka yürekliydi. Bir kalbi kırığın yanında otursa onunla birlikte hıçkıra hıçkıra ağlayan birisidir. Ve birçok defa namaz kılarken azap ayetleri veya Allah korkusuyla alakalı ayetler geldiğinde Ömer'in bayıldığını görmüşlerdir. Bayılmıştır Allah korkusunda. Allah ona Rahmet etsin. Rabbim onun ahlakıyla bizleri de ahlaklandırsın. Ömer'in nasıl hidayet erdiğini biliyor musunuz? Kendisi ablasının ve eniştesinin iman ettiğini öğrenince kışımla onların evine gidiyor. Ama tam evlerine geldiğinde eniştesinin Taha suresinden ayetleri okuduğunu duyuyor. Günümüzdeki gibi ev stili düşünmeyin. Can yok, baca yok. Ayetleri duyan Ömer ne yapmış? Yumuşamış, gözlerinden yaşlar gelmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü gitmeden Müslüman olmuştur. Yani o, o dinlediği ayetler, deve çobanlığı yapan Ömer'i İslam'ın harifesi yapmıştır kardeşler. Allah o şekilde etkilenen sammukullardan eylesin bizlerim. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Kab bin Maliye bakın. Murarebin Rebiye bakın. Hilal bin Ümeyye bakın. Tebuk seferine gidememişler. Haklarında ayet inene kadar gözlerine atmış çeşme gibi atmıştır. Ve üzerlerine ne yapmış? Ayetler inmiştir. Yeryüzünün bütün genişliğine rağmen onlara dünya ne yapmış? Dar gelmiş. Tövbe etmişler. Allah da onların tövbesini ne yapmış? Kapalı etmiştir. Ama 52 gün hiç kimse onlarla ne yapmamış? Konuşmamış. Selamlarını dahi ne yapmamış? Almamıştır. Allah bizlere anlayış versin kardeşlerim. Kavramlarda bir kelime var. Bekkaun diye. Bu da İslam tarihinde Bekkaun yani ağlayanlar denilen yedi zat vardır işte bunlar Tebük seferine katılmayan o yedi sahabedir Allah onlardan razı olsun onlar üzüntüsünden estağfurullah Tebük seferine katılamayan yedi tane mücahitden bahsedilir bunlar kardeşlerim bir hayvanı bir kılıcı yani cihada gidecek hiç malları yok bu yüzden o kadar çok gözyaşı dökmüşlerdir ki Allah Azze ve Celle haklarında Tevbe 92. ayeti indirmiştir. Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince harcayıp infak edecek bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntülerinden gözyaşı dökerek dönen kimselere sorumluluk yoktur ayeti inmiştir. Yani sırf cihada teçhizatları olmadı diye gidememişler. Ama ne yapmışlar üzüntüden? Allah korkusundan gözyaşı dökmüşler. Allah da onları ne yapmıştır? Dikmiş gibi sevabını vermiştir. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Bu zatlar Salim bin Umeyr, Uleyye bin Zeyd, Ebu Leyla el-Mazini, Seleme bin Sahır, İrbat bin Sariye'dir. Birçok rivayetlerini okumuşsunuzdur. İmam bu hali nakletmiştir. Allah kendisinden razı olsun. E tabi burada münafıkların da haklarını vermek gerekir. Onlar hakkında da Allah Azze ve Celle Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için sefere çıkmayıp geri kalanlar oturmalarıyla sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi Çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık işlemekte olduklarının karşılığı ceza olarak çok ağlasınlar az gülsünler diyor. Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun ayeti kerimede onların iman ettiği gibi iman etmezseniz. Kim bunlar? Sahabeler. Sahabenin Allah onlardan razı olsun Allah korkusundan ağlamalarına baktığımızda mesela siz bu söze hayret mi ediyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyor musunuz? Demin okuduğumuz Necim 59-60. ayetleri nazil olduğunda Sahabeler gözlerinden kan çıkana kadar hep gözyaşları ne yapmıştır? akmıştır. Vahitlerin uzun olduğu Onların iniltilerine Ali Selatü vesselam'ın ağlaması da katılmış ve hep beraber arı iniltileri gibi ne yapmışlar? Hüngür hüngür peygamber değişlerinde, sahabeler değişlerinde hepsi ne yapmışlardır? Ağlamışlardır. Peki bu ayetleri hiç okudunuz mu? Mesela bugün iki kere tekrarladık. Hiç kalbiniz masum oldu mu? Bu ayetler indiğinde sahabelerin gözlerinden hep yaşlar fışkırmış kardeşler. Ve aleyhissalatü vesselam da okuyamamış. O da onlara ne yapmış? İştirak etmiştir. Evet. Bunun üzerine Rabbim Ali serrati Allah korkusundan dolayı ağlayan cehenneme girmez. Tevbe etmek sizin günahta ısrar eden kimse cennete giremez. Eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız Allah günah işleyecek bir topluluk halk ederdi. Onlar tevbe eder. Allah da onların günahlarını affederdi demiştir. Allah bizleri bağışlasın. Rabbim Hayra dönenlerden eylesin. Evet, bunu yapamazsanız ki elbette yapamayacaksınız, kafirler için hazırlanan ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korkun. 24. ayetini aleyhissalatü vesselam okudu ve şöyle dedi kardeşlerim. Cehennem kızarıncaya kadar bin sene yakıldı beyazlanıncaya kadar bin sene daha yakıldı. Simsiyah oluncaya kadar bin sene daha yakıldı. O alevi sönmeyen simsiyah bir ateş oldu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde bulunan bir zenci yüksek sesle ağlamaya başladı. Cibril Aleyhisselam inerek önündeki bu ağlayan kimdir? Ey Allah'ın Resulü diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam Habeşli bir adamdır dedi ve onu övdü. Cibril de allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi. İzzetim, celalım ve arşımın üstündeki makamım hakkı için dünyada benim korkumdan dolayı ağlayan kulumu cennette çok güldüreceğim demiştir. Anladınız? Çok gülene mi bu mükafat? He? çok ağlayan. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Bunu Beyhaki ve İmam Menzir tergipte sahip bir senetten nakletmiş. Allah kendisine rahmet etsin. Abdullah bin Ömer, Mutaffifin Suresini okudu. Daha sonra insanlar hesaba çekilmeleri için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 Dilediğine bağışlar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir. İşte bu ayetlere geldiğinde İbn Ömer kendinden geçerdi kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayrılmayız. İnsanın insanlığın derdiyle dertlenip hüzünlenmenin göstergesidir gözyaşı kardeşlerim. İnsana ağlama ve gülme özelliğini veren Allah'tır. Gülmek ve ağlamak insan varlığının sırlarından da bir tanesidir. Yapısı ve ruhu bakımından insana bu nedir? Bir özelliğidir. Mesela düşünün, hayal duygusu ne işe yarar? Allah insana bir şey vermişse, Bunda muhakkak ne var? Bir hikmet vardır. Bir hapiste olan bir insanı düşünün. Uzakta, gurbette veyahut bir yatalak olan bir insanı düşünün. Onun kurduğu hayaller o anki acısını, sılasını, özlemini ne yapar? Yani Allah hiçbir şey boş, abes ne yapmamış? Yarat. Ya. Ama oturup da hayalperest perest ol da ne yapmıyor? Demiyor. Hani malı saçıp savurma. mu de olma. İkisinin arasında bir yol tut gibi. Hayalperest de ne yapma? Olma. İşte burada da ağlayıcılar olun, gülenlerden ne yapmayın? Olmayın diyor. Evet. Bakın ayeti kerimede güldüren de o, ağlatan da o. Necim 75'te. Demek ki insanı bir olay güldürürken bir olayda ne yapıyor? Ağlatabiliyor. Yani insanın ruhaniyetidir. Bazen ağlarken güldüğünü, gülerken de insanların aniden ağladığını görebilirsiniz. Evet. Bugün anlatılan bir olaya ağlarken yarın bu olaya gülebilirsiniz. Ağlamak ve gülmek Devamı değişiktir. İnsanın psikolojisine göre nedir? Değişik bir ortam alır. Allah bizleri ağlayıcılardan eylesin. Bazen de insanların ağladığı şeye bazılar da güler. Doğru mu? Bu da mümkündür. Ağlamak ve gülmek bazı kere aynı sebeple de olur. Önceleri bir şeye gülen insan daha sonra güldüğü şeyin neticesini görerek ahirette ağlayabilir. Keşke yapmasaydım. Keşke güvenmeseydim. Keşke falandan hakirikir etmeseydim de bu hallere düşmeseydim diyebilir. Allah iki zıttı bir şahısta yaratmamıştır. Bir kimseyi hem ağlatır hem de güldürür. Bu iki olay birbirine zıttır. Ama mutlu etme ve hüzünlenme nedir? Her insanda gayet doğal olacak şeylerdir. Kur'an ağlayarak yere kapanıp secde edeni över ve bu şekilde yapanın cennete gideceğini ne yapar? Söyler. Evet. Kaba, duygusuz, kalbi taşa benze benzeyeni de Kur'an ne yapar? yerer Allah bizlere hayır versin hakkıyla Allah için gözyaşı dökenlerden eylesin. Gelen ne var? Bir beşer olarak bize düşen insani bir görevde ağlamamız ve gözyaşı dökmemizdir. Ama artık gözler eskisi gibi yaşarmıyor kardeşler. Gözlerin kuruması da kuru göz hastalığını ve diğer rahatsızlıkları da getiriyor. Allah Azze ve Celle gözün dış tarafında kalacak şekilde üst göz kapakları altına göz yaşları bezeleri koymuştur. Normal şartlar altında bu bezelerden gelen sıvı ince bir tabaka şeklinde merceğin üzerinde yayılır. Hoş geldin. Gözü bakterilerden birçok zararlı şeylerden de aynı zamanda ne yapar? Korur. Mesela ben demin dedim değil mi? Dökümcüyüm. Çapak gelirdi taş yaparken veyahut maden sıçlardı. Göz anında bir refleks yapar. Anında yaşarırdı. Veyahut bir limon getirip hanginizin gözüne sıkıp En ufak bir limon sıksanız ne yapar? Yaşarmaya başlar. Aslında gözyaşı aynı zamanda kirpiklerin içine veya göz tabakasının içine giren pislikleri de ne yapar? Temizler. Bir pınar gibi. Evet. Yani Rabbimizin verdiği çok güzel aslında nedir? Bir koruyucudur. Ama bunu bir de Allah için akıtırsa orası ateşe girmiştir. Göz yaşı her göz kırpmada merceğin üzerinden yeniden yayılır. Bu sıvı tabaka inceldiğinde zarar olarak göz kapakları hareket ettirme ihtiyacı doğar. Eğer bir insan çok sık aralıklarla gözlerini kırpıyorsa o zaman da bu bir hastalık habercisidir. Göz yaşı aynı zamanda iyileştirme gücüne de sahiptir kardeşlerim. Ağlamakla insan hapsedilmiş duygularını aynı zamanda ne yapar? Açar vurur. Ağlamak öyle önemli bir duygusal boşalmadır ki neticede insan o ruhaniyeti gider sakinleşir. Çok kızmıştır. Bir şeye kabarmıştır. Veyahut hakkı yenmiştir. Küçük düşürülmüştür. Veyahut herhangi bir şey. Ağladığında bir bakıyorsun ne oluyor? insanda gayet normal, rahatlama vücudun sükunete geldiğini görüyorsunuz. Yani ağlamak aynı zamanda neymiş bir nimetmiş. Evet. Gerginlikten kurtarıyor. Eğer dikkat etmişsek görmüşüzdür. Ağlamadan önce insan öfkesinden dolayı çoğunlukla yumruğunu sıkar, vurur. Bir yerlere kafasını vurur, eder. Başlar ağlamaya bir bakmışsın adam pamuk gibi kendine ne yapmış? Gelmiştir. Evet. İşte ağlamak insanoğlunun sahip olduğu en güçlü nedir? Mesajdır. Birisi birinin üzerine girer, Ona zulmedecektir. edecektir. mı ne yapar? Merhamete gelir. Yani bir gözyaşını insan katlar birbiri olsa görse hemen orada ne yapar? Bir durur. Yani ağlama en güçlü silahlardan da bir tanesidir kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki insanı ağlatan önemli bir şeymiş ki, o gözden de ne yapıyor? Bir yaş çıkıyor. Demek ki ağlanılacak asıl bir sebep de var. Gözümüzün, vücudumuzun, ruh dünyamızın sağlığı gösteriyor ki, insan duygusal bir varlık şimdi taş katlilik merhametsizlik, bencillik insanlığın derdi ve bunalımı karşısında ıstırapsızlık insan fıtratına nedir? aykırıdır bakın Allah Resulü ve vesselam her zaman bir dua yapıyor hatırlıyor musunuz? ürpermeyen hadden, yaşarmayan gözden makbul olmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınır. Bu sohbetimizin adeta bir özeti. Her zaman ne dua ediyormuş? Yaşarmayan gözden, doymayan nefisten, ürpermeyen kalpten, kabul olmayan duadan sana sığınırım diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam devamlı ne yapıyor? Dua ediyor. Demek ki gözün Allah korkusunda ne yapması gerekiyormuş? Yaşarması. Kalbin sürekli Allah için ne yapması? Titremesi gerekiyor. Kardeşler. Ve nefis de doyacak. Ve yapılan duanın kabul olmamasından insan ne yapacak? Korkacak. Var mı endişe duyan, dua ettiğinde kabul olmuyor diye? Yoksa Dua ediyorum ediyorum da kabul olmuyor mu diyorsunuz? Hangisi? Mutfağılamak yok. Evet. Allah bizlere hayır versin. Kardeşlerim ağlamak mahcup olunacak veya ayıp olan bir şey değildir. Çoğu insan ağlamaya korkar ve ağladığının kendisini insanların içinde küçük düşürüleceğini zanneder. Ama acıklı bir film seyreder. Başta şıkır şıkır dökme hiç kimse onu ne atmaz. Ayıplamaz. Geçti bir tenhada Allah korkusundan dök onu. O sana ne yapsın? Bir fayda versin. Rabbim, Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Dünya gülme, zevk alma yeri olmadığından insan Rabbına karşı ağlayarak yalvarmak için yaratılmıştır. Acizliğini her zaman Allah'a ne yapması? Göstermesi gerekir. Bu da insanı hüzünlenmeye e, veyahut gözyaşı dökmeye sevg eder. Tabi böyle bir hüzün ve gözyaşı Allah'ın rahmetini getirir ve kalp mutmain olur. Ruh da huzur erer arkadaşlar. İnsanın kalp burukluğundan veya kaybettiği dünyevi şeyler için ağlaması sağlığına faydalıdır ama asıl makbul olan ağlama Allah korkusundan veya Allah sevgisinden ağlamadır. Rabbimizlere bizlere hayır versin. Eğer bir insan İslam'ı yaşamada gösterdiği kusurları karşısında göreceği azap ihtimaliyle ağlamıyorsa bu onun için büyük bir musibettir. Hani geçen derslerde İbrahim Aleyhisselam alakalı ayetlerde bir yer vardı. Öldükten sonra beni diriltecek ve azabımı he, günahımı affedeceğini umduğum odur diyor ya umduğum diyor. Affedecek o demiyor. Demek ki günahının olacağını bilerek Allah indinde hatalı duruma düşeceğini umarak gözyaşı dökme mümini nedir? Bir Size ne oluyor da diyor, ağlamıyor da gülüyorsunuz diyor. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız diyor. Evet. Allah Resulü ve Selam kardeşlerim, Kur'an okurken ağlayın diyor. Eğer ağlayamıyorsanız ağlar gibi. Bir başka hadiste Kur'an okurken kusurlarınıza ve ilerideki tehlikelere karşı üzüntünüzü gösterin demiştir Ali sallallahu aleyhi ve Ve insan özellikle Kur'an okurken ağlamaya çalışmalıdır. Ağlayamıyorsa ağlıyor gibi yaparak ağlama alıştırmaları yapmalıdır. Muvaffak olamıyorsa bilmelidir ki bu özellik insanın katı kalpliyle alakalıdır. Eğer gözden yaş gelmiyorsa, bunun tek sebebi nedir? Kalptir. Çünkü vücutta bir et parçası var diyor. O düzeldi mi, her şey ne yapar? Düzelir. O bozuldu mu, bütün azalar bozulur diyor. Evet kardeşlerim, ağlama ve gülme, insanın e, gösterdiği hareketlerden bir tanesidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oh. gülmeyi kerih görmüyor ama çok gülmeyi ne yapıyor kerih görüyor ve bunun kalbi kararttığını söylemiştir yani aynen şunun gibi kızma, gada, haram mı değil abdest alın, yerinizi değiştirin, evuzu çekin değil mi bunlar nedir bir nasihattır. Bu insanın fıtratıdır. Gülme, tebessüm etme yani insanın da bir rahatlama ihtiyacı vardır. Ama burada her şeyin aşırısı yasaklandığı gibi yani insana zarar getirdiği gibi gülme de yani aşırı gülme devamlı gülme ha, hi, hi, ho, ho", bunlar ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Bunun sebebi ise kalbi kasvet bağlatıyor. Yani ne yapıyor? yavaş yavaş öldürüyor. Ama tebessüm böyle değil. aleyhi ve sellem tebessümün sadakadan olduğunu, Müslüman kardeşine tebessüm etmenin, gülmenin ibadetten ve kulluktan olduğunu söylemiştir. Ama Ayşe annemiz Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü aleyhisselatü ve sellem'in asla katıla katıla güldüğünü ne yapmamışımdır? Görmemişimdir. Ama bazı olaylar olmuştur. Aleyhisselatü Vesselam da gülmüştür. Hatta azı dişleri gözükmüştür. Ama bu çok çok ne yapmamıştır? Devamlı surette olmamıştır. Hani Her insanın böyle güldüğü bazı noktalar olur. Ama devamlı ne yapmamış? Olmamıştır. Allah bizlere hayır versin. Kahkaha kalbi öldürür demiştir. Hatta hatırlayacak olursanız... Namaz kılarken karşıdan bir ama geliyor, geliyor, geliyor. Ne yapıyor? Kuyuya ya diye düşür. Ali Sultan ve selamda sahabelerde ne yapıyor? Gülüyorlar. Ne bozuluyor? Namaz bozuluyor. Tekrar namazı ne yapıyor? Baştan. Düşünün, namaz kılarken gülme namazı bozuyorsa.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 أستغفرك بيته والحمد لله رب العالمين <تصفيق>